Cenab-ı muamelat istiyor, muamelat güzelliği istiyor. Bir İslam karakteri ve bir İslam şahseti istiyor. Demek ki bir müminde hayranlık ifade eden bir muamelat tarzı olacak, bir ahlak tarzı olacak. Efendimiz buyuruyor, mümin arı gibidir buyuruyor. Mevlana da oku diyor. Arı gibidir buyuruyor. Arı temiz yerlerde dolaşır Efendimiz. Temiz yerlerden toplar temiz vazife görer, bulunduğu dalı incitmez ve ikram eder. Demek ki bir müminin aradaki basıflar olmaz. İşte 45 günlük ömründe arı çiçeklerin özünden alır, onları güzel bir ambalaj içinde tevzi eder, doldurur, ambalajı kapatır, insanları sunar. İşte bir kul da, Cenab-ı Hak, siz yeryüzü Allah'ın Şahitlerinizin buyuruyor, Allah'ın şahidi olacak. İslam'ın şahsiyet karakterini yaygınlaştıracak. İslam'ın güzel yüzünü, İslam'ın nurlu yüzünü tebessüm ettirecek. Ve yeryüzüne Allah'ın şahit olacak. Cenab-ı Hak'ta ayetlerin devamında, Peygamber şahit olsun buyuruluyor. Muammelat, bir müminin kart viziti olacak. Yine Efendimizin o beş vasfı, El-Emin, Es-Sadık, tebli, masumluk, ismet, feraset vasfı her müminde tabiatı asli olacak. Böyle mümin kemale edecek. Din bütündür. Hayatın bir safasında din unutulmayacak. Aile hayatımız Allah Resulü'nün hayatına benziyor mu? Aleyhi ve Sellem. İbadetimiz Allah Resulünün Salallahu Aleyhi ve Sellem ve esabi kiramın ibadetine benziyor mu? Namazımız, orucumuz, infaklarımız, hayır hasenatımız, fedakarlığımız, ahlakımız, edebimiz, nezaketimiz. Yani İslam'la olan bağlılığımızı diri ve canlı tutmamız isteniyor. İnsanlar şahsiyet ve karaktere hayranlık duyar ve bu İslam'ın şahsiyet ve karakteriyle İslam'ı tebliğ etmemiz arzu ediliyor. İslam şahsiyeti sergilenecek. İç alemimiz ruhaniyet ve hakkı muhabbet ile dolacak. Ennayet kat efla men zekkaha kat efla men tezekka iç alemini temizleyen felaha erdi. Bu ayetin tecellisi olacak. Takva hali olacak. 258 yerde takva geçiyor. Takva nedir? Nefsani arzuların zayıflatılması, bertaraf edilmesi ruhani istidaları inkişaf ettirilmesi, kulun kendisini ilahi kameranın altında olduğunun kalpte bir idrak ve şuur haline gelmesi. takva olmuş oluyor. Tamam, ilahi kameranın altında olduğumuzu. O kamera açılacak, kıyamette kendi senaryomuzu yeni baştan seyrettirilecek. Gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak, yeryüzü konuşacak, hepsi ekrana gelecek. Cenab-ı Hak bizden iç alemin temizlenmesini istiyor. Ne şekilde bize bir cennet vizesi, Darus Selam'a davet var. Kalbi selim istiyor Cenab-ı Hak. Yani rafine olmuş bir kalp istiyor. Teskiy olmuş, arıtılmış, temizlenmiş bir kalb istiyor Cenab-ı Hak da beraber. Yev melayen fu malun ve la melune, böyüne illa min kalbi selim. Mallar, evlatlar, onlar dünyada kalacak Nasıl onlara malzeme olarak Allah onu kullandık O kadar Yahut da nefsimiz namına mı kullandık Dünyada bitiyor Antenleri kesiliyor İlla men atallaha bir kalbin selim Cenab-ı Hakk'a bir kalbi selim Tertimi bir kalb istiyor Cenab-ı Kendi beraber bir kalb istiyor Kalbi münib istiyor Hayır ve şer o müminde netleşmiş Allah'ın arzu etmediği bir yere Temayül yok yani ateşten kaçar gibi kaçıyor. Nefsi mutmayın ne istiyor Cenab-ı Hak? Allah'ın verdiği nimetler Allah yolunda bezlediyor. Yani cömert çağrılıyor. Hayatın her safhasında radiyye Allah'tan razı oluyor. Merdiye Cenab-ı Hak okuldan razı oluyor. Bu kıvamlı bir kalp istiyor. Ve bu kıvamlı bir kalp ile cennet kapısına yaklaşılınca Selamun Aleyküm Tutun Fethullah Halidin buyuruluyor kapıcılar cennetteki bekçi selamun aleyküm tıbın fetvulu halidin buyuruyor selam size buyuruyor tertemiz geldiniz buyuruyor artık ebedi kalmak üzere girin buraya cennete girin buyuruluyor dünyada saadet elâ bizikillâhitat münül kulup kalbin cenabakta beraber olmaz bunun neticesi bir, bir huzur halini yaşadı işte peygamberler. İşte eshab-ı kiram. Binbir çileden geçtikleri halde en huzurlu peygamberler. En huzurlu eshab-ı kiram Evli Allah. En çok çile onların başından geçiyor. Deriz der aşağı doğru geliyor. beraber olmaları sevdi Cenabı bir huzur hali değişmiyor. Ayaklarına batan birkaç diken, birkaç çakıl taşı bir şey ifade etmiyor. Cenab-ı Hak muhabbete hepsini bertaraf ediyor. Bütün fani çileleri. Son nefeste büyük bir müjde geliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor. O salih kimsenin, Allah'a güzel kul olmuş son nefesini bildiriyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzerine hayatlarını devam ettirenler için ölüm anında canın gırtlağa geldi melekler iner, korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinin derler. O kıyamet günü büyük infilak, korkunç bir infilak, orada da Cenab-ı Hak لَا هَفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdi buyuruluyor. asıl burada ağır bir kulluk imtihanı içinde, bu kulluk imtihanı fedakarlık istiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor, arı fısıltısı gibi bir ses işittik buyuruyor. Vahiy geldiği zaman, vahyin bir çeşidiydi, bir arı fısıltısı gibi bir ses gelirdi, sahibi vahiy indiğini anlardı. Hazreti Ömer radıyallahu buyuruyor, arı fısıltısı gibi ses işittik, vahiy geldiğini anladık. Ondan sonra Allah Resulü kıbleye döndü, ellerini kaldırdı, dua etti. Ya Rabbi bizi çoğalt, eksiltme buyurdu. Değerlerimizi arttır, hakir eyleme. Ver, mahrum eyleme. Bizi tercih et, bizim üzerimize tercih etme. Razı ol, razı ol diye Efendimiz dua ediyor. Ondan sonra buyuruyor, bana on ayet indirildi. Kim bu ayetler muktezasında yaşarsa cennete girer, halal helal cennet. Ardından Müminin Suresinin 10 ayetini okudu. Kat efla'l-mümini, müminler felah buldu. Müminler kurtuluş erdi. Bu aşağıdaki olan talimatların şumulüne girdiği takdirde müminler felaha erdi. Müminler diyoruz, mümin nedir mümin? Mümin Cenab-ı cemali sıfatlarından biridir. Yani Cenab-ı Hak bu mümin sıfatının, kendisinin bu sıfatının kulunda tecelli etmesini istiyor bir mümin vasfını bürünmesini istiyor. Mümin nedir o zaman? Gönüllerde iman ışığı parlatan, kendisine sığınanları himaye edip onları koruyan, rahatlatan, güven veren, vaadine, sözüne güvenilen bu manalara geliyor. Cenab-ı Hak bir müminle bu hallerin tecelli etmesini istiyor. Yani kendi kendimizi bir muhasebeyle bu haller bizim üzere mümin sıfatı ne kadar var? Tekrar ediyorum. El-mümin Gönüllerde iman ışığı parlatan, kendisine sığınanları hima edip onları koruyan, rahatlatan, güven veren, vaadine, sözüne güvenilen bu sıfatlar varsa o insanda bir mümin sıfatı var. Eğer yoksa, eksikse demek müminliğinde de eksik olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın nasıl insanlara talimatı var, mahlukata da talimatları var. Cenab-ı Hak bizi bir kulluk için halk etti. Bize verilen istidatlar mahdut. Cenab-ı Hak cemadatla konuşuyor. Cemadata talimatlar veriyor. Arıya vahy ediyor, Arıya talimatlar veriyor. Ve yeryüzünde ve semada ne varsa Cenab-ı Hak otomatik bir zikir halinde, otomat bir zikir halinde. Cenab-ı Hak cenneti halk ediyor. Cennete konuş diyor. Yani cansız hiçbir şey yok. Bizim idrakimiz dışında. Cennete konuş diyor, buyuruyor. Cennete kat eflal müminim buyur Müminler felaha erdi. Demek ki cennet, müminin felaha erme yeri. Yine Kaf suresinde benzer bir ayet var. O gün buyuruyor Cen Cenab-ı cehenneme Doldun mu deriz? O da der ki daha var mı gönder ya Rabbi der. Hep bunlar bize ilahi ikazlar. Tabii biz o konuşmaları bilemeyiz, o ilahi bir sır. Biz ancak kendi imkan ve kendi istidadımız kadar olan şeyleri idrak halindeyiz.